Sabah namazını kılmak üzere camiye gittik. Baktık cemaat, imam Efendi namaza durmuş, cemaate katıldık. Farzı kıldıktan sonra sünneti kılmamıza gerek var mı dedi hocam. Yani sünneti kılmamıza gerek var mı diye sorulmaz da sünnet kılabilir miyiz? Kılamazsınız. Ya. Yani sabah namazının farzından sonra e, revatip sünnetlerde dahil olmak üzere hiçbir nafile sünnet kılınmaz. Onun için camiye gittiğinde bir Müslüman eğer e, imam selam vermeden e, yetişebileceği kanatını taşıyorsa e, kısa surelerle yani Fatiha'yı inna atayına Fatiha, Fatiha kulüfallahu ahadı okuyarak e, sünneti kılar, imama öyle uyar. Evet. Şayet sünneti kılmadan imama uydu ve farzını kıldıysa artık o sünneti kılmaz. Belki ki güneşten önce bile olsa bile hocam? Tabii güneş doğmadan önce olsa bile güneş doğduktan sonra zaten Kılamıyor. farzı kıldıysa hiç kılamaz. Yani sabah namazını İmam da kıldı. Öncesinde sünneti kılamamıştı. Hı hı. Güneş doğunca yarada daha 10 dakika var. 20 dakika var diyelim. Sünneti kılabilir mi? Hayır kılamaz. Kılmayacak artık.